Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Oruç, Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için veya farz yahut vacip olmamakla birlikte, O'nun hoşnutluğunu kazanmak için nafile ibadet niyetiyle, müminin belirli bir süre zarfında her türlü yemeği, içmeyi, ve cinsi ilişkiyi terk etmesidir. İslam'ın getirdiği oruç, zamanı, süresi, şartları, hangi fiillerle ve davranışlarla bozulduğu, tanınan kolaylıklar bakımından daha önceki dinlerde ve milletlerde görülen oruçtan farklıdır. Oruç ibadeti, İslam'dan önce de bilinen ve İslam'dakinden farklı da olsa uygulanan bir ibadetti. Hz. Peygamber'in mensup bulunduğu Kureyş kabilesinden olanlar da, Ashura günü oruç tutarlardı. Mekke'den Medine'ye hicret edilince burada Yahudilerin de aynı günde oruç tuttukları görüldü. Hz. Peygamber bunun sebebini sordu. Bugün Allah Teala'nın Musa'yı kurtardığı gündür dediler. Bizim Musa ile hak ilişkimiz sizinkinden daha fazla buyurdu ve o gün kendisi oruç tuttuğu gibi müminlerin de tutmalarını emretti. Bir yıl sonra Ramazan orucu farz kılınınca, Hz. Peygamber aşura orucu için ''Dileyen tutsun, dileyen tutmasın.'' buyurdu. Böylece sözü edilen oruç farz olmaktan çıktı, menduk bir ibadet hükmünü aldı. Kur'an'da geçen üzerinize yazıldı ifadesi, ''Aksine bir karine bulunmadığında farz kılındı.'' manasına gelmektedir. Bu ayet, hicretin birinci yılında Hazreti Peygamber tarafından tutulması emredilen aşura orucunun farz olma hükmünü kaldırmış, onun yerine ikinci yılın başında Ramazan orucunu farz kılmıştır. Sizden öncekilere eden maksat, birinci derecede Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü Müslümanların tanıdığı ehli kitaptan olan gayrimüslimler bunlardır. Yahudiler, Ekim ayına rastlayan yılbaşlarından 10 gün sonra gün batımından ertesi günün gün batımına kadar oruç tutarlar, günahların bağışlandığı gün olarak kabul ettikleri bu fars kılınmış Oruç gününe Kipur adını verirler. Ayrıca yılın farklı günlerinde tuttukları başka oruç ve nafile oruçlar da vardır. Hristiyan şeriatında Tevrat'ta olandan başka bir oruç yoktur. Hazreti İsa kendisine peygamberlik gelmeden önce 40 gün oruç tuttuğu için Hristiyan din adamları bunu da ibadet olarak terakki etmişlerdir. Hazreti Peygamber, Allah'ın en çok sevdiği oruç Davut Peygamber'in orucudur. O bir gün açar, yer, bir gün oruç tutardı buyurmuştur. Bu hadis daha başka peygamberlerin getirdikleri ilahi dinlerde de oruç ibadetinin bulunduğunu göstermektedir. Sakınmanız için sakınasınız diye ifadesi oruç ibadetinin hikmetine ışık tutmaktadır. Dinde sakınmak, takva, ittika, günahlarla ilgili bir sakınmadır. Günahlardan uzak durmak, günaha girmemek için çaba göstermektir. Kurtulmanın, uzak durmanın yolları ve çareleri bakımından günahlar ikiye ayrılır. İçki, kumar, hırsızlık, gasp gibi günahlardan kurtulmanın yolu ve çaresi bunların getirdikleri sonuçlar üzerinde düşünmektir. Yasaklama, ceza tehdidi, başkalarının başlarına gelenler, verilen öğütler üzerinde düşünen insanlar bunlardan uzaklaşabilirler. Bir kısım yasaklar ve günahlar da vardır ki, bunların sahipleri, iticileri öfke ve şehvet gibi tabii duygular ve içgüdülerdir. Bunlardan uzaklaşabilmek için yalnızca üzerinde düşünmek yetmez. İtici duygular ve içgüdülerin baskısını azaltacak veya bu baskıya karşı iradenin gücünü artıracak uygun araçlarla eğitime ihtiyaç vardır. Oruç bu eğitim için ideal bir yoldur. Oruç ibadetinin ferdin iradesini güçlendirmesi ve onu günahlardan uzaklaştırması yanında, maddi imkanları yerinde olanları yoksulların, mahrumların halleriyle hallendirmek gibi bir işlevi daha vardır. Yeme, içme ve cinsel ilişki arzularını istedikleri gibi tatmin edebilenler, bundan mahrum olanların durumlarını ancak aynı şartları yaşayarak anlayabilirler ve ancak, bu yoldan onlara yardımcı olma konusunda daha duyarlı ve aktif hale gelebilirler. İslam eğitimcileri, bedenin arzularını frenlemenin, isteklerini doyurma konusunda kısıntıya gitmenin, insana mahsus olup ruh, nefis, kalp gibi kavramlarla ifade edilen diğer unsurun gelişmesi üzerindeki müsbet tesiri üzerinde de ısrarla durmuşlardır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara Suresinin 183 ve 184. ayetinin tefsirine devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren